Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Türkçe öğretiminde temel amaç, hedef kitlenin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Tabii bunu yaparken de, öncelikle dil bilgisi kurallarını öğretiriz. Yaklaşık 9 aydır Türkçe öğreniyorum adlı programımızda,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 Türkçe öğretmenin yol göstericiliği üzerinde duracağız. Şunu da unutmamak gerekir ki bu becerileri geliştirmede salt bilgi aktarımı istenen sonuca ulaşmada yetersiz kalmaktadır. Bilindiği gibi en etkili öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmektir. Çünkü insan en çok yaptıklarını kolay kolay unutmaz. Böylece öğrendiklerini içselleştirerek davranışa dönüştürür. Dil bilgisi anlatmaya yönelik son konumuz sürerlik fiili. Sürerlik fiili e zarf fiilleri üzerine durmak, kalmak, görmek, gelmek yardımcı fiilleri getirilerek elde edilir. Yapılan işin zaman içinde sürekli olduğunu anlatan fiillerdir. Örneğin, babasını beklerken uyuya kaldı. Sen kitabını okuya dur. Ben yatıyorum. Baka kalırım giden geminin ardından. Şimdi yapacağımız konuşmayı, sürerlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Satıcı ve Müşteri İyi günler. Bir ceket almak istiyorum. Tabii hanımefendi. Buyurun. Mağazanın vitrinde çok ilginç bir ayakkabı gördüm. Öylece baka kaldım vitrine. Evet hanımefendi. O biraz farklı bir ürün. Müşterilerimiz onu görünce kalıyor. Aslında bir bakıma iyi de olmuş. Bu sayede daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Neyse, ceketler ne tarafta acaba? İleride sağda hanımefendi. Siz baka durun, ben size hemen bir yardımcı göndereyim. Acele etmenize gerek yok. Siz işinizi yapa durun ben bakarım. Merhaba hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Siyah bir deri ceket almak istiyorum ama burada çok az model var. Tamam hanımefendi. Siz bunlara baka durun ben diğer modelleri de getireyim. Bu ceketler güzel ama çok pahalı. Haklısınız. Kış gelmeye görsün. Bu ürünlerin fiyatı hemen artıyor. Bu hep böyle ola gelmiştir. Bir de şu ürünü denemek ister misiniz? Tamam ama daha ayakkabılara bakacağım. Peki hanımefendi. Bunu alıyorum. Şimdi ayakkabılara bakalım. Bu taraftan. Siyah şık bir ayakkabı istiyorum. Bu arada vitrindeki ayakkabı çok ilginç. Şaşa kaldım önünde. Evet, farklı bir ürün. Giymeye görün. Hemen dikkat çeker. Haklısınız. Neyse, şu ayakkabı nasıl sizce? Fiyatı da uygun. Bence çok güzel. Onu alıyorum. Bunları paketliye durun, ben de borcumu ödeyeyim. Hemen paketliyorum. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki sürerlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Mağazanızın vitrininde çok ilginç bir ayakkabı gördüm. Öylece baka kaldım vitrine. Müşterilerimiz onu görünce şaşa kalıyor. Siz baka durun, ben size hemen bir yardımcı göndereyim. Acele etmenize gerek yok. Siz işinizi yapa durun, ben bakarım. Siz bunlara baka durun, ben diğer modelleri de getireyim. Haklısınız. Kış gelmeye görsün bu ürünlerin fiyatı hemen artıyor. O tür ürünleri giymeye görün. Bence çok güzel. Onu alıyorum. Bunları paketliye durun, ben de borcumu ödeyeyim. Şimdi de okuyacağımız masalı, sürerlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Menekşe ile Gül Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yüce bir dağın arkasında... Kocaman yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda küçücük kulübelerin içinde Menekşe ve Gül adında iki kız kardeş yaşarmış. Bu kızlar güzel mi güzel, akıllı mı akıllı, merhametli mi merhametliymiş. Kızlar yün eğirip ip yaparak geçinirlermiş. Fakirlermiş ama yine de üzülmez hep gülerlermiş. Soğuk bir kış gecesi Menekşe ile Gül yemek yerken birden kapı çalmış. Menekşe, Gül... Sen yemeğini yiye dur, ben kapıya bakarım demiş. Menekşe korka korka kapıya gidip seslenmiş. Kim o diye sormuş. Dışarıdan garip ve ürpertici sesler gelince iki kardeş oldukları yerde dona kalmış. Menekşe korkarak kapıyı açmış. Menekşe ve Gül kapıda soğuktan donmak üzere olan bir ayı görünce şaşa kalmışlar. Ayı neredeyse bayılacakmış. Kızlar onu hemen ocağın yanına götürmüşler. Ayı ısına dururken. Kızlar da ona yemek getirmiş. Ayı yemekleri yiye dursun, ayının haline üzülen kızlar onu evlerinde misafir etmeye karar vermişler. Bir süre sonra ayı kızlara çok alışmış. Onlarla zaman geçirirken çok mutlu oluyormuş. Ama Menekşe'yi Gülden daha çok seviyormuş. Aslında Menekşe de ayıyı seviyormuş. Bir akşam Menekşe ayıya, ''Seni çok seviyorum. Keşke insan olsaydın. O zaman evlenirdik.'' demiş. O anda ayı postunun altından yakışıklı bir gencin çıktığını gören kız şaşakalmış. Kızın öylece kala kaldığını gören genç, başına gelenleri kıza anlatmaya koyulmuş. Ben Kaf ardındaki ülkenin prensiyim. Dağlarda yaşayan bir cadı bana aşık oldu ve benimle evlenmek istedi. Ben de onu reddedince beni lanetleyip bu ormana attı. O cadı aşık olmaya görsün. Aşık olduğu kişiye mutlaka sahip olmak ister. Olmayınca da lanetler. Bu hep böyle ola gelmiştir. Ben bir yıldır bu ormandayım. Neyse ki sana rastladım. Sen beni sevdiğini söyleyince büyü bozuldu. Demiş. Odaya gelen Gül, ayı postunun yanında yakışıklı genci görünce öylece dona kalmış. Menekşe kardeşine her şeyi bir bir anlatmış. Ertesi sabah genç, ''Siz beni bekleye durun, yakın zamanda kardeşimle döneceğim.'' diyerek kulübeden ayrılmış ve prensi olduğu ülkeye gitmiş. Kızlar bekleye dursun, evlatlarını sağ salim karşılarında gören kral, kraliçe ve küçük prens sevinçten deli olmuşlar. Prens olanları anlatmış. Bunun üzerine kötü cadı hemen zindana atılmış. ''O zindanda yata dursun.'' ''Beriyan'da Menekşe ve Gül, genci çok merak ediyorlarmış.'' Prens de yanına kardeşini almış ve kızların kulübesine gitmiş. Prensi karşısında bulan Menekşe çok sevilmiş. Prens Menekşe'ye neler yaptığını annesini babasını bir bir anlatmış. Kardeşi de bu iki kızı çok sevmiş. Menekşe ile Prens evlenmeye karar verince küçük Prens de Güle aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söylemiş. Bu durum herkesi çok mutlu etmiş. Prensler iki kız kardeşi atlarının arkasına alıp Kaf Dağı'nın ardındaki ülkelerine doğru yola koyulmuşlar. Onlar gide dursun, haberleri kendilerinden önce saraya ulaşmış. Kral ve kraliçe çoktan düğün hazırlıklarına başlamış. Saraya gelen prensler ve kızlar çok mutluymuşlar. Düğüne ülkede yaşayan herkes katılmış. 40 gün, 40 gece süren, dillere destan bir düğün yapmışlar. Öyle ki, bu düğün yıllarca anlatıla gelmiş. Sevgili dinleyenlerimiz, az önce de söylediğimiz gibi... ...sürerlik fiilleri, e-zar fiilleri üzerine... ...durmak, kalmak, görmek, gelmek yardımcı fiilleri getirilerek elde edilir. Şimdi... Metinde geçen örnek cümlelerimizi tekrar edelim. Yemeğini yiye dur. Yerde dona kalmış. Ayı görünce şaşa kalmışlar. Ayı ısına dururken yemekleri yiye dursun. Kız şaşa kalmış. Kızın öylece kala kaldığını aşık olmaya görsün. Böyle ola gelmiştir. Beni bekleye durun öylece dona kalmış kızlar bekleye dursun o zindanda yata dursun onlar gide dursun yıllarca anlatıla gelmiş sevgili dinleyenlerimiz bugünkü konumuz sürerlik fiiliydi Programımızın başında da belirttiğimiz gibi, yapılan işin zaman içinde sürekli olduğunu anlatan fiillerdir. Örneklerimizi tekrarlayarak programımızı bitirmek istiyoruz. Babasını beklerken uyuya kaldı. Sen kitabını okuya dur. Ben yatıyorum. Baka kalırım giden geminin ardından. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.